Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, 14 Şubat'ta tehdit altındaki bir türü evlat edinerek hem sevgilinize yaşam dolu bir hediye verebilir hem de WWF Türkiye'nin doğa koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz. WWF Türkiye'nin evlat edinme kampanyasıyla panda, kaplan, orangutan, deniz kaplumbağası ve orfoz gibi tehlike altında birçok türün korunmasına destek olabilirsiniz. Doğa koruma çalışmaları sayesinde sayıları 10 yılda %17 oranında artarak 1864'ü bulan panda ve son 6 yılda 3200'den 3890'a çıkan kaplan gibi türler bu desteklerin olumlu sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Türkiye'de de koruma çalışmalarıyla kaderi değişebilecek yeşil deniz kaplumbağası, sas kedisi ve orfoz gibi birçok tür bulunuyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin yani IUCN'in güncel kayıtlarına göre Türkiye'de nesli küresel düzeyde tehlike altında 389 tür var. Bunların ne yazık ki Çok azı koruma altında. Doğa koruma çalışmalarının daha fazla insana ve daha çok kaynağa ihtiyacı var. Siz de seçtiğiniz bir türü sembolik olarak evlat edinerek WWF Türkiye'nin doğa koruma çalışmalarına katkıda bulunabilirsiniz. Sevgililer günü gibi özel günlerde tehlike altındaki bu türleri başkaları adına evlat edinerek onlara özel bir hediye verebilirsiniz. Bir hediye ile iki mutluluk yaşatmak için destek.wwf.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz. Şimdi WWF'den bazı güzel bilgiler paylaşalım. Turnaların kur dansı. Turnalar eş bulmak için kanat çırpma ve sıçrama içeren bir kur dansı yaparlar. Bir kez eş bulan çiftler ömür boyu birlikte yaşar ve her üreme döneminde birbirlerine kur dansı yapmaya devam ederler. Özgür pandaların üreme şansı artıyor. Pandaların zor ürediğine dair yanlış bir kanı var. Bu yanlış düşünce tutsak pandalarda gözlenen düşük üreme oranlarından kaynaklanıyor. Halbuki doğal ortamlarında yaşayan pandalar üzerinde yapılan uzun dönemli araştırmalar pandaların Amerika'daki ayılar kadar iyi üreme oranlarına sahip olduğunu gösteriyor. Duygusal Yunuslar Yunusların duygusal bağları çok güçlü. Üreme amaçlı olmadan da çiftleşebilen Yunuslar Besin yokluğu veya farklı bir çevresel stres unsuru olduğunda çiftleşemiyorlar. 14 Şubat sevgililer gününde panda, kaplan, orangutan, kutup ayısı, yunus, deniz kaplumbağası, orfoz ve turna evlat edinmek istiyorsanız şayet destek.wf.org.tr adresine gidebilirsiniz. Yeşil alanlarını yavaş yavaş kaybediyor İstanbul. Belgrad Ormanı, Baydeba Korusu, Maçka, Fındıklı ve Roma Parkları tehlike altında. Üçüncü köprü ve üçüncü havalimanı ile kaybettiği yeşil alan 3000 Gezi Parkı'nı bedel. Şimdi ise son kalan nefes alma noktalarını yavaş yavaş kaybediyor. Kişi başına 6,5 metrekare yani büyük bir halı kadar yeşil alana düşen şehirde %1'lik yeşil alan oranı giderek azalıyor. Cumhuriyet'ten hazal Ocağın Belgrad Ormanı'ndan Maçka Parkı'na, Validebağ Korusu'ndan Fındıklı ve Roma Parklarına, İstanbul'u tehdit altında olan yeşil alanlarını ve bunların hikayelerini anlatıyor. Maçka Parkı'ndan tünel geçecek. Dolmabahçe Levaz'ın Balta Limanı Ayaza Tünelleri Projesi Beşiktaş'taki Maçka Parkı'ndan geçiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 2016 yılının Mayıs ayında oy çokluğuyla kabul edilen projenin 2019'da tamamlanması hedefleniyor. Parkın içindeki koşu parkuru yayılara kapatıldı bu amaçla. Taşınacak ağaçlar işaretlendi. 7,5 kilometrelik tünelde 3. Köprüye ve Karadeniz sahilindeki Kumköy koyuna kadar uzanan proje alanı paravanla çevriliyor. Fındıklı Parkı'nı ise Mart'ı yuttu. Kabataş'taki kentsel sit alanı olan Fındıklı Parkı'nın bir kısmı geçen yıl Kabataş-Beşiktaş-Mahmutbey metro projesi nedeniyle kapatılmıştı. Şimdi ise park tartışmalı Mart'ı projesi için kapatıldı. Parkın büyük bölümüne yeşille bir set çekildi. Mart'ı projesi için denize çakılan demirler Fındıklı Parkı'nın ucuna kadar ulaştı. Parkta artık İstanbul Boğazı yerine daha çok inşaat çalışmaları izlenebiliyor. Belgrad Ormanı Dekovil hattı tehdidi altında. Belgrad Ormanı ise 1. Dünya Savaşı sırasında Karadeniz kıyısındaki Haliç'teki elektrik santraline kömür taşımak amacıyla inşa edilen tarihi Dekovil hattı tehdidi altında. Yeniden planlanan Haliç-Kemerburgaz Dekovil hattının Haliç'in bitimindeki santral İstanbul kampüsünden Karadeniz'e doğru giderek Sadabat, Tarihi Kırkçeşme ve Hamidiye su yollarının bulunduğu bölgeden Eğri kemer, uzun kemer ve Ayvat kemerinin altından Göktürk'e ulaşması planlanıyor. Hattın duraklarından biri Belgrad Ormanı'nda inşa edilecek proje alanı Ayvat Bende mevkinde yan yana saf tutan ağaçları kırmızı ve mavi işaretler konuldu. Belgrad Ormanı'nı korumak isteyenler Change.org'da bir imza kampanyası başlattı. Validebağ'da ise büfe bahane imar şahane 1. derecede doğal sit alan olan Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nun da küçük bir kısmı imara açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne geçen Aralık ayında tarihi koruya ilişkin tartışma yaratan bir teklif geldi. Teklifin kapsamında 354 dönümlük korunun toplam 100 metrekaresi imara açıldı. Konudaki tescilli binalarda planlara işlendi. Koruya artık 10 metrekareden sökülüp takılabilir 10 tane büfe, restoran ve benzeri tek katlı yapılar yapılabilecek. Roma Parkı, Sosyal tesisin adı. Beyoğlu'nun Cihangir semtindeki Sanatkarlar Parkı olarak da bilinen Roma Parkı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal tesis yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde geçen ay sosyal tesis yapılmasına ilişkin imar planı değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi. Arazide çıkan arkeolojik kalıntılar nedeniyle iş makinelerinin çalışmalarına bir süre ara verilmişti. Ancak arkeoloji müzesi alanda kalıntı bulunmadığını karar verince inşaat yeniden başladı.